Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e ünelteceğiz. Evvela alemler Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sözün başında sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatü selam, selam Allah'ın Nebisi'nin Resulün üzerine olsun. Resul Efendimiz'in Ehli Beyti'nin ve Eshabı'nın üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Zeynep'le hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Nasıl Hoş efendim? Bilsiniz. Hamdolsunuz. Nasılsınız? Hamdolsunuz efendim. Velazir ve karariz. Efendim Yıldırım Yılmazer. <gülüyor> Selamünaleyküm. Allah, yer ve gök sizden razı olsun. Sizden dua istiyorum. Allah aşkıyla yanmak istiyorum demiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Esalatu selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. وَاِلَا جَمِّ ve وَاِلْمُرْسَل۪ينَ وَاِلَا جَمِّ ve وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْرَبِّ الْعَالَم۪ينَ <gülüyor> Allah'ın selamı ve rahmeti kardeşimizin üzerine olsun. Allah'ın aşkını istiyoruz. Aşkı mutlaka kazanmak lazım. Allah bizi dünyaya kazanmaya göndermiş. Eğer bir şeyi istiyorsak mutlaka kazanmak için o çabayı, gayreti sarf etmek lazım. Onun için aşka yolculuk dedik. Aşka yolculuk, aşkı kazanmak için Allah'ın emrettiklerini, Allah'ın sevdiklerini yapmaya çalışmamız lazım ki o aşkı, o muhabbeti kazanabilelim. Bu herkes için böyledir. Yoksa böyle ya Rabbi bana aşk ver demekle Allah kimseye aşkı vermez. Mesela Bakıyoruz, evet, 20 sene boyunca, 40 sene boyunca ibadet yapmış ama üzerinde ibadetin eseri görünmüyor. Kulluğun, abdiyetin eseri görünmüyor. Allah'ın güzelliği, esması üzerinde tecelli etmemiş. Aşkı, muhabbeti, aşıklığı kazanamamış. Bu durumda bu ibadet taklidi bir ibadettir. İbadet olmuş ki ona bir şey kazandırmamış. Eğer kazandırsaydı onun o nimeti üzerinde görünürdü hem de aşk olarak, muhabbet olarak, aşıklık olarak üzerinde görünürdü. Görünmüyorsa ibadet yapmamıştır. İbadetinden bir şey kazanamamış demektir bu. Evet aşkı kazanmak lazım, aşka yolculuk yapmak lazım. Kazandıkça o aşkı aşkla yolculuk yapıp aşk olmak lazım. Allah hepimize bu çabayı, bu gayreti nasip etsin inşallah. Ha. İkram etsin inşallah. Evet. Efendim Azerbaycan'dan Nurulayev, Pervin Selamun Aleyküm, eşine az rastlanır, belki de hiç rastlanmaz bir insan, bir Mürşid-i kamil, Sayın Muhammed Hüseyin Hazretleri Allah Celle hocamızdan ebeden razı olsun Diyar TV ikinci yaşı kutlu ve mübarek olsun. Allah celle celaluhu hizmetlerinizi daim eylesin, takdir eylesin. Azerbaycan'dan hürmet ve saygılarımla demiş. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bununla beraber onu şahsında bütün Azerbaycan'daki kardeşlerimize Azerbaycan'a selam olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Hem dünyada Gönüllerimizi böyle beraber eylesin, bir eylesin. Ahirete de beraber edip hesabı beraber vermeyi nasip etsin, ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Gönüller burada beraber olunca orada da beraber oluruz inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim Diyarbakır'dan Bidek <gülüyor> Tekin. Selamun Aleyküm efendim. Sizi çok seviyoruz. Sizin için Rabbimize hamdolsun. Ben ve kardeşlerim adına size teşekkür ediyorum. Bizlere diğer TV ekranlarında kardeşlerimizle buluşup sohbet etme ve sizden öğrendiklerimizi paylaşma imkanı verdiğiniz için inşallah her anda size layık oluruz. Bizlere dua edin efendim. Allah bizi utandırmasın ve sizin gönlünüzden çıkarmasın Allah'a amenet olun efendim. Allah razı olsun. Dilek kardeşimiz sahabeyi anlatıyor televizyonda Cennetin sultanları diye sahabeyi hanım sahabeleri anlatıyor Herkesin güzel yaptığı bir şey vardır En güzel neyi yapabiliyorsa bilmesi lazım ki bu alemde asıl işi odur Allah onu o iş için yaratmış İş her ne olursa olsun fark etmez Hangi işi güzel yapıyorsa Allah rızası için o işi yaptığında Allah'ın rızasını kazanır. O onun cennet kapısıdır. o onun vuslat kapısıdır. Bunu böyle anlamak gerekir. Dilek kardeşimiz de söylemiştim bir kuyumcu zarafetiyle böyle sahabeyi anlatıyor. Olması gereken de budur. Hamdolsun program da gayet güzel olmuş. İlk programı izledik bugün, gayet güzeldi. Her birimize düşen, asıl işimizin Allah'a kulluk olduğunu, hem kulluğu yaparken bir yandan da kulluğa davet olduğunu unutmamak gerekir. O kulluğa davette kim, nasıl güzel yapıyorsa, hangi işi güzel yapıyorsa, onun o işte olması gerekir. Kapıyı açması gerekir. O kapı ona oradan açılır. Cennetin kapısı, Vusat'ın kapısı ona oradan açılır. İnşallah herkes neyi güzel yaptığını biliyor. Gücünün neye yettiğini biliyor. Ona göre çabasını, gayretini sarf edip kulluğunu yapıp hem cennetin hem gönlünün kapısını hem de Vusat'ın kapısını kendisine açmış olur inşallah. Efendim, Numan Karakoç ölmeden önce ölmek nasıl olacak demiş efendim? Evet, ölmeden evvel ölmek. Ölen teslim olmuştur. Ölüyü yıkarken herhangi bir şekilde itiraz etmez. Beni böyle yıkama, beni bu su ile yıkama, beni böyle sağa sola çevirme demez. Neyi yaparsan ona yaptırırsın. Ölmeden evvel ölmek de bu şekilde Allah'a teslim olmaktır. Allah onu hangi tarafa döndürürse, hangi muameleyi yaparsa, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, itiraz etmez. Elbette ki Allah eğer ona muamelede bulunuyorsa, onu temizliyor, onu yıkıyor. Onu huzura hazırlıyor. Gönlünü köfürden, şirkten, nifaktan, günahtan temizleyip yıkıyor onu kul olmaya, abd olmaya, aşık olmaya onu hazırlıyor. Diğer o sahte, yalancı, mecazi olan o sevgi bağlarından onu temizliyor. Ölmeden evvel ölmek Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak demektir. Rabbim ne dediyse o güzeldir, o doğrudur, o haktır, o hayırdır benim için demektir. Aynı zamanda teslim olurken aklını teslim etmesi gerekir. Evet, Allah ne dediyse doğru odur, hak odur. İradesini tercih etme hakkını teslim etmelidir. Rabbim benim için neyi irade etmişse benim de tercihim, duam, iradem o yöndedir. Onu kabul ediyorum demektir. Bununla beraber bana ait herhangi bir şey yok. Her şey Allah'a ait, ben de Allah'a aitim deyip varlığını teslim etmek gerekir. Hayatı yaşarken, hayatını Allah'ın kendisine bahşettiği hayatı, ömrü, vaktini, zamanını Allah'ın rızasında, sevdiği işler peşinde koşarak yaşayıp, geçirip hayatını Allah'a teslim etmektir. Teslim olmaktır tek kelimeyle. Mümin olduktan sonra Allah'a o aşıklıkla beraber, Bütünüyle Allah'a teslim olmak ölmeden evvel ölmektir. Böyle olunca ölmeden evvel Allah'a teslim olduk. Her şeyimizi O'na teslim ettik, hesabı da O'na teslim ettik. Hesabımızı Allah görür. Çünkü biz kendi irademizle hareket etmemiş oluruz. Ama bunun için bir yolculuk lazım. Aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkla yolculuk lazım ki bu teslimiyet olabilsin. Çünkü teslimiyet aşkın, muhabbetin sonucudur sevdiğin kadarıyla, güvendiğin, emin olduğun kadarıyla teslim olabilirsin. Dolayısıyla bu aşka yolculuğu, aşkla yolculuğu, aşkla yolculuğu yapması lazım ki ölmeden evvel ölebilsin, teslim olabilsin. Tek kelimeyle Rabbim Allah'tır. La ilahe illallah diyebilsin. Evet. Efendim Mardin Midyat'tan Yusuf Uslu, Alemden Rabbi olan Allah'ın selamı siz değerli hocamızın ve yayında emeği geçen kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. selam. Allah'ın 99 esması vardır. Hangi esma ile dua edersen et. Fakat bizim Kürtler Huda lafzını çok kullanıyor. Hatta hemen hemen hep Huda lafzını kullanıyorlar. Fakat esma listesinde böyle bir isim yok. Bu konu için bizi Allah rızası için aydınlatır mısınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hidayet ismi aslında Hadi isminden e, alınmış. Hidayeti veren, hidayetin sahibi. Evet, Allah Hadidir, hidayetin sahibidir, hidayeti verendir. Hidayet Allah'ın hidayetidir buyurdu. Bu durumda Hidayet ismini Allah'ın Hadi ismi olarak anlamak gerekir. Ama doğrusu e, Kürtçe kelimeyi Allah'ın ismini kullanırken Alemlerin Rabbi dese daha o Şive'ye uygun gelir. Rabbi alemi dese daha e, dile uygun düşer. Ama böyle alışkanlık olmuş. İnşallah e, bu alışkanlığımızı değiştiririz. Alemlerin Rabbi deriz. Allah deriz. Tabii ki daha güzel olur. Dua ederken de evet Allah'ın isimleriyle dua ediyoruz hidayeti isterken Allah'ın hadi ismiyle hidayeti istiyoruz. Hem hidayette olmayı istiyoruz, hem de hidayetçi olmayı istiyoruz. Mıttakilere önder, imam hidayetçi olmayı istiyoruz. İstememiz gerekir. Hangi duayı yapıyorsak ona göre Allah'ın ismini zikredip istemek lazım. İnşallah öyle de yapacağız. Evet. Efendim Hüseyin Coşan Hüseyin Coşan Efendim Selamun Aleyküm Hocam Aleyküm. Allah Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun Kafamı kurcalayan bir soru olacaktı. Evlenmeden önce eşim üniversitede üniversite öğrencisiyken KYK'dan aldığı krediyi 5 yıl boyunca eşimin abisi kullanmış olup şu an geri öden, ödenmesi gerekiyor. Eşim bu durumu abisine anlattığında hiç oralı olmayıp eşinin senin geçmişinden de sorumlu olduğunu söyleyip nasıl böyle şeyleri eşine anlatırsın diye eşime de kızmış. Bu kredi kimin ödemesi gerekiyor? Bu durumdayken ne yapmam gerekiyor? Cevabınız için teşekkürler. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, kardeşlerimize de selam olsun. Eğer daha önce kardeşi almışsa ister evlenmeden önce olsun ister evlendikten sonra olsun. Bu durumda kim o parayı kullanmışsa onun ödemesi gerekir. Dolayısıyla ondan borç almış gibi. Sanki evet kardeşi ona kefil olmuş gibi anlayıp kardeşinin ödemesi gerekir kesinlikle. Bununla beraber eşi elbette ki eşinden sorumludur ama bu sorumluluk başka bir şey. Başkasının ondan borç ettiğinden sorumlu değildir. Borcun sahibi kendisidir. Onun ödemesi gerekir. Buna beraber, evet. Çağırsın işi bilen iki kişi. Onlar hüküm versin. Hüküm Allah'ın hükmüdür. Kendimize göre hüküm verip şunun hakkı, bunun hakkı diyemeyiz. Çünkü kendisi kullanmış. Evet. Söylesin inşallah borcunu öder. Ödemelidir. Evet. Efendim Yahya Çelik. Hocam nasılsınız? Bir sorum olacak. Namaza niyet getirirken 4-5 kere niyet getiriyorum. Vesvese niyet etmeme engel oluyor. Bundan kurtulmanın yolu, bundan kurtulmak istiyorum. Yardımcı olsanız çok teşekkür ederim. Demiştim. Evet. Allah razı olsun. Bazen bir şeyi Yanlış anlatırlar, yanlış anlatanlar mutlaka yanlış anladıkları için yanlış anlatıyor. Dolayısıyla dinleyenler de, anlayanlar da yanlış anlamış olur. Ama Allah akıl vermiş, mutlaka onun sonuna kadar da kullanmak gerekir. Niyet getirmek, namaz kılarken niyet getirmek. Niyet, ismi üzerinde evet, niyet gönülden yapılandır. Niyeti söylemek değil, gönülden niyet etmek gerekir. Hatta dilimizle söylediğimizde böyle bir niyetin bid'at olduğunu söyleyenler vardır. Aynı zamanda doğru müdür? Elbette ki doğrudur. Çünkü niyet diliyle değil gönül ile yapılır. Yani böyle diliyle niyet ettim öğle namazını kılmaya demek gerek yoktur. Gönlünden evet, öyle vaktidir öğle namazını kılıyorum deyip niyet etmek gerekir. Yoksa dilimizle onu söylesek. Bir de onu böyle tekrar tekrar söylesek niyetim olmadı desek bu zaten müsbütün bidat oldu. Kardeşimizin niyeti diliyle de sadece bunu gönlüyle yapması gerekir. Niyet gönlün fiilidir, dilinde söyledemedi, gönlünden niyet et dedi. Eğer biri öğle namazını kılacaksa gönülde öğle namazın niyeti vardır ama dili ikinci namazı dese Söylediği, diliyle söylediği mi geçerlidir, gönlündeki mi geçerlidir? Elbette ki gönlündeki geçerlidir. Tam tersi de aynı şekilde öyledir. Eğer diliyle dese ki öğle namazını kılıyor, niyet ettim diliyle söylüyor, öğle namazını kılmaya niyet ettim dese ama kıldığı öyle değil de ikindiği olsa aynı şey geçerlidir. Onun için dilin niyeti değil, gönlün niyeti geçerlidir. Ee, kardeşimiz, niyeti sadece gönlüyle yapmalıdır, dille değil. Bu durumda diliyle yaptığında gördüğü gibi, şeytan bir de böyle niyetin olmadı deyip şey yapar. Ee, müdahale eder, söze verir. Ee, onun için, bu göçülseverin de kurtulmak için doğru niyet etmek gerekir. Niyeti sadece gönlünden yapmalıdır. Evet. Efendim İstanbul'dan Seyhan Tığlı. <gülüyor> Selamünaleyküm hocam, nasılsınız? Evet, selam. Diğer TV'nin kutlamalarını seyrettim. Çok güzeldi. Beraber nice senelere hocam inşallah. Sizi çok seviyoruz hocam. Saygılar demiş. Allah razı olsun. Bütün mesele hayatı yaşarken Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmektir. İnşallah beraber öyle yaparız. Hayırlara vesile oluruz. Uğraşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini, aşkı, muhabbeti taşıyacağız inşallah. Gittikçe daha da güzel olur, daha da güzelleşir inşallah. İnşallah kardeşlerimiz de buna şahit olur. Allah güzel yapmayı, doğru yapmayı, o Allah'ın rızasının peşinde koşarken Allah'ın razı olduğu şekilde gerekeni yapmayı hepimize ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Efendim Songül Portakal, Selam bir sorum olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim. Ben öğlen saat üçte, öğlen saat on üçte işe gidiyorum. Öğle ikindi ve akşam namazlarını iş yerinde kılabilmem mümkün değil. Eve geldiğimde yatsı namazı vakti oluyor. Yatsı namazını kıldıktan sonra kılamadım. Öğle ikindi ve akşam namazını nasıl kılmalıyım? Cem yapabilir miyim? Cem yapabilir miyim? Yoksa sadece farzlarını mı kılmalıyım? Sünnetleriyle beraber ayrı ayrı mı kılmalıyım? Teşekkür ederim. iyi yayınlar. Allah razı olsun. Farz olan sadece farzı kılmaktır. Cem ederken de sadece farzı kılıyorsun. Eğer saat birde gidiyorsa bu durumda işe gitmeden önce önce öğle namazını öğle namazının farzını Sonra da ikindi namazını farzını cem edip kılması gerekir. Eve döndüğünde de yatsı vakti bu sefer önce akşam namazını kılar, akşamdan yatsıyı cem eder. Sonra yatsının farzını kılıp sonra yatsıyı kılabilir. Zaten yatsıyı vaktidir. Akşamın farzını kılar, yatsıyı da üzerine evet. kılar, cem etmiş olur. İkisini birleştirmiş olur yani. Öğle ile ikindiyi, akşamla yatsiyi birleştirmiş, cem etmiş olur. Cem ederken sadece paraları kılar. Tabi yatsi vakti olduğu için o e, vaktin aynı zamanda e, sünnetlerini de kılar. Kılabilir yani. Böylece namazı kılmış olur. Eda etmiş olur. Cem etmiş olur. kazaya bırakmamış olur. Evet inşallah kardeşimiz öyle yapar. O anda ezan okurmamış olsa bile zaten ee, tedbir olsun diye, ihtiyat olsun diye biraz geç okunuyor tabii. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika yani neyse ona göre tabii ayarlanıyor. Ee, i̇nşallah öyle vakti de girmiş olur. Şehire göre değişiyor ama saat 1 civarında öyle olmuştur zaten. Evet. Efendim Ankara'dan Necat Demir, Ankara'dan kucak dolu selam ve sevgilerimizi mübarek olan nur cemalinize yolluyoruz. Sizi seviyoruz, mübarek ellerinizi bizim üzerimizden ayırmayın. Gönlümde her ne sevgi varsa size feda olsun. Aşkınla yap bizleri. Aleyküm selam, Allah'ın selam ve rahmeti kardeşlerimizin üzerine olsun. İnşallah hep beraber o aşkı, muhabbeti kazanır. O aşkla, muhabbetle Rabbimizin rızasını kazanırız inşallah. Evet, kardeşlerimize selam olsun. Efendim bir izleyenimiz, Hocam ben Allah'a ulaşmayı dileyen biriyim. Ona gerçekten ulaşmak için zikirlerimi çoğaltmaya çalışıyorum. Ve zikirsiz bir günüm eksik geliyor bana. Her an, her dakika çekmek istiyorum. Bu televizyon karşısında olsun, şarkı dinlerken olsun, zikretmek ne kadar doğru mudur hocam? Allah sizden razı olsun. Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Elbette ki daimi olarak böyle zikir halinde olmaya çalışmak gerekir. Zikir veya tefekkür halinde veya dua halinde veya tesbih, ham, şükür halinde Rabbimizle sohbet halinde olmamız gerekir. Bunu yaparken bunu evet, ayaktayken yapar, otururken yapar, yatarken yapar. Öyle buyurdu. Ayaktayken, otururken yan üzeri yatarken Allah'ı sikredin diye emir vardır, Allah'ın emri vardır. Bu televizyonun karşısında da olur, yürürken de olur, bir iş yaparken de olur, o fark etmiyor. Gönül rahatlığı ile her halükarda bunu yapmalıdır. Yapıyorsa doğrudur, yapmazlık doğru olmaz. Evet, her halükarda yapabilir, yapması uygundur, doğrudur. Allah, bir bareketsin inşallah. Evet. Efendim, <gülüyor> Antalya'dan Hümeyra, Selamun Aleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Ben geçen sene kışta sizinle tanıştım. Siz gönlümüzü ısıttınız. Allah aşkınızla sizi aileme tavsiye ettim. Onlar da sizi çok seviyor ve bugüne kadar neredeydim de sizinle tanışa, tanıyamamışım derken Kanal 2 yaşında deyince şaşırdım. Allah hamdolsun ki size yönlendirdi. Allah'a duyduğunuz bu aşkı Rabbim cemaliyle müşahede etsin inşallah. Bizi de inşallah dua ediniz kıymetli hocam. Allah, Allah ayet-i kerimede kıyamet günü için buyuruyor. <gülüyor> Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir buyurdu. Aynı şey dünyada da Geçerlidir. Ahirette bir araya getirecekleri, getirilenler, dünyadayken beraber olanlardır. Demek ki Allah önce dünyada onları beraber ediyor. Eğer Allah onları beraber ettiyse, mutlaka Allah'ın bir muradi vardır. Gönülleri, aynı alemde olanlar beraber olabilir. Birbirini anlayabilir tanıyabilir, sevebilir, birbirine yakın olabilir. Gönülleri aynı alemde olanlar. Zahiri olarak bakıldığında bu yine böyledir. Mesela biri bir şeyi seviyorsa o şeyi sevenlerle beraber olmayı sever. Bu böyledir. Bu herkes için böyledir. Yani biri dünyayı seviyorsa, <gülüyor> dünyayı sevenler evet, birbirini severler ve beraber olurlar. Allah'ı sevenler de öyledir. Onlar da birbirini sever, beraber olur, bununla beraber. Allah zikredilince Allah'ın zikrini sever. Allah'ın zikredilmesini sever. Ama dünyaya ait bir şeyi sevenler de O'nun zikredilmesini sever. İnsan kul olmaktan başka bir şey olamaz. İstese de istemese de mutlaka bir şeylere kul olur. O'nu sever bununla beraber Allah'ın emrettiği gibi onu zikreder. Ya Allah'ı zikreder ya başka şeyi zikreder. Onu tesbih eder. Onu över. Ona hamd eder. Onu tekbir eder. Büyük budur der. Önemli budur der. İstese de istemese de kuldur. Ya Allah'a kul cool olur ya da nefsine, nefsinin arzu ettiğine evet, başka şeylere kul cool olur, abd olur. Evet, Allah'a kul olanlar mutlaka gönülleri beraberdir. Allah onların gönüllerini birleştirir. Bir eder, beraber eder. Sahabenin gönlünü birleştirdiği gibi onları da bir ve beraber eder. Ötekileri de Rablerini tercih etmedikleri için gönülleri hangi tarafa kaydıysa, sevgileri nereye gittiyse onlar da ona avd olur, sevgileri ya gittiği yerde birleşir, onlar da birbirini sever. İsterse bu sevdiği, sevdikleri şeytani bir hile olsun. Olmayan bir şey olsun. Onu put edinir. Put bu zaten. Hiçbir gücü olmayan, hiçbir değeri olmayan, hiçbir marifeti olmayan, hiçbir şey olmayan kendi kendine isim üretir. Biz diyor buna tapıyoruz. Bunu seviyoruz. Bunu istiyoruz. Allah bizi kendisine avdolanlardan, kur olanlardan eylesin inşallah. Bizi bir ve beraber eylesin. Hesabı beraber vermeyi nasip etsin inşallah. Evet. Efendim, bizdenimiz. Hocam, halamın eşi onu boşamış, halamın gönlü onda ve çocuklarındadır. Halam, her gözümü kapattığımda eşim gözümün önüne geliyor diyor. Halama hakkını helal et diyor. Halam da hakkımı helal etmem diyor. Ne yapmalıyım? Evet. Halasının gördüğü kendi gönlündekidir. Kendi gönlündeki düşüncesini, fikrini görüyor. Gönüle aksetmiş onu görüyor. Onun için bundan kurtulması gerekir. Oraya dönüp bakması doğru değildir. Elbette ki gönlünü alamayabilir. Çocuklarından zaten alamaz istese de. Ama <gülüyor> hayatın gayesini düşünüp, tefekkür edip Rabbinin hesabını yapması gerekir. Ya Rabbi eğer bu hayatı yaşarken bana bunu yaşattıysan bunu benden aldıysan mutlaka bir muradın vardır. Olur. Benim eksigim olur, benim yanlışım olur. Karşı tarafın eksiği olur, yanlışı olur ama senin bir senin de bir muradın vardır. Eğer buna müsaade ettiysen senin bir muradın vardır ve mutlaka bu benim için hayırdır. Seni tercih ediyorum. Seni hepsine tercih ediyorum demesi gerekir, dememiz gerekir böyle. Hiç kimse olmasa da hayatımda, gönlümde bir tek sen ol yeter ya Rabbi. Benim de, onların da sahibi sensin. Benim istediğim sensin. Derse eğer, Allah mutlaka ona farklı bir muamelede bulunur. Onu mutlaka o sıkıntıdan kurtarır. Nasıl kurtarır? O onun bileceği şeydir. Ya gönlünden çıkarır kurtarır veya verir kurtarır. Hiç belli olmaz. Ama kulun yapması gerektiği şey Allah ondan neyi alırsa alsın ya da hangi duasını kabul etmezse etmesin, istediğini vermesin, kul Rabbini tercih edip ondan vazgeçince görecek ki Allah mutlaka Allah için vazgeçmiş ya Allah onu verir. Bir şekilde o sıkıntıyı onun gönlünden çıkarır. Bize düşen Rabbimizi tercih etmektir. Kazanamadıklarımızla ya da kaybettiklerimizden dolayı feryat etmemiz doğru değildir. Gönlümüzü, hayatımızı onlarla meşgul edip geçirmek doğru değildir. Bize düşen Rabbimizle meşgul olmaktır. Ebedi hayatımızla meşgul olmaktır. Onu kazanmaktır. Allah'ın vermedikleriyle değil ya da verip de tekrar aldıklarıyla gönlümüzü meşgul edip hayatımızı onların düşüncesiyle, fikriyle, hayaliyle, zikriyle geçirirsek sadece, sadece geçmişle meşgul olmuş oluruz ki bunu yapan şeytandır. Bizi asıl yapmamız gerekenden alıkoymuş olur, içinde bulunduğumuz ani yaşamaktan bizi alıkoyar bizi geçmişle meşgul eder, gelecekle meşgul eder, içinde bulunduğumuz ani kullukla yaşamamıza mani olur. Bize düşen içinde bulunduğumuz ani Allah ile yaşamaktır. Allah'ın huzurunda yaşamaktır. Yerisini ona havale etmektir. Teslim etmektir. Sana teslim. Ben sana teslim oldum ya Rabbi. Sen nasıl takdir ediyorsan Sence benim için nasıl hayırsa, güzelse öyle yap ya Rabbi. Ben müdahale etmem, buna beraber böyle, bununla da meşgul olmam. Evet bir beşer olarak meşgul olmamak mümkün olmasa da bütün çabasıyla, gayretiyle Allah için, Rabbi için bunu yapmaya çalışmalıdır ki Allah'ın sevgisini, rahmetini oradan kazansın. Oradan Allah ona, o gönül alemine bir pencere açsın. <gülüyor> rahmet penceresi, muhabbet penceresi. Evet, rahmetiyle, sevgisiyle Allah onun gönlünü tecelli edip gönlünü genişletsin. İnşallah sıkıntıda olanlar, sevdiklerinden ayrılmış olanlar, duası kabul olmayanlar böyle yaparsa görecek ki bunun karşılığında mutlaka çok şey kazanır. Allah'a yakınlığı, Allah'ın sevgisini kazanırlar. Efendim İzbir'den Gülbahar Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar efendim. Mirac'da Amene Resulü'nün vahyolulmasının hikmeti nedir? demiş efendim. Allah onu Resulullah Efendimiz'e ümmetine hediye olsun diye ikram etmiştir. Bir de başka bir müjdesi daha vardı. Ümmetinden kim La ilahe illallah derse cennete girer. Müjdesidir. Tabi bunları doğru anlamak gerekir. Önce La ilahe illallah'ı anlamak gerekir. Gerçek manada bir La ilahe illallah derse Allah'tan başka ilah yoktur. Benim ilahım, mabudum, maşukum Allah'tır. Deyince zaten bütünüyle iman olmuş olur. Aşk olmuş, muhabbet olmuş olur o. Yolsa sadece diliyle bunu söylemesi yetmez. Amaner-resulü aynı şekilde Allah imanı anlatır. Yani eğer müminler Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman ederlerse bu durumda Resulü ile beraber olmuş olur. Resulü'nün kazandığını kazanmış olur. Evet, ahirette Resulü ile beraber olur. Amener-resulü bima unzile ileyhi min rabbihî vel Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Müminler de Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman etti. Allah, Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi imana davet ediyor. Neye, da, neye imana? Kur'an'a Allah'ın vahyettiğine, indirdiğine imana davet ediyor. Onun iman ettiği gibi. Eğer böyle iman ederseniz onunla beraber olursunuz. Zaten böyle bir iman bizi hem kurtuluşa hem de saadete erdirir. Müminlere müjdedir. Ben bilmiyorum, anlamadım demeyesin. Kendine göre din üretmeyesin. Onun iman ettiği gibi iman et. Evet. Hepsi hep beraber kullun amine billah. Hepsi Allah'a iman ettiler önce. Evet. Allah imanın şartlarını böyle sayarken imana davet ediyor. Önce iman. İman ederseniz gerisi gelir zaten. Buna beraber Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yük yük yüklemez. Eğer seni bir imtihana tabi tutmuşsa o imtihandan geçersin. Sana o gücü vermiştir. Kazanasın diye imtihana tabi tutar. Amel Resulü okuyunca Allah'ın muradını anlamış oluruz. Eğer biri onu anlar ve gereğini yaparsa, bu durumda miraca da davet edilmiş olur. O haliyle miraca çıkar, namazın miracı olur. Namaz müminin miracıdır, miraca çıkarsın onunla. Ama önce iman. O imanla beraber Allah'ın emrettiğini yerine getirince, senin de bu miracın olur. Allah miracı ikram eder, ihsan eder demektir. Hikmeti, evet. Efendim, İzmir'den Abdülbâti'l-Has. Efendim öncelikle hayırlı akşamlar. Benim ben sorum, bir işi hayırlı gösteren, aslında arkasında şer olan nefis ve hayırlı bir işi şer olarak gösteren nefsi açıklar mısınız? Evet. Allah sizden razı olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Doğru anlamak gerekir. Yalnız nefis bütünüyle ilahlık iddiasındadır. Benlik iddiasındadır. Allah demek yerine ben diyor. Ben deyince kendini Allah'ın önüne koyuyor. Şerri hayır, hayırdır şer diye gösterme hali nefse ait değildir. Bu hal bizim tasavvurumuzdan kaynaklanıyor. Hayır işer görmek, şerri de, hayır görmek insanın tasavvurundan kaynaklanıyor. Herhangi bir şeyi gördüğümüzde bizim tasavvurumuz nasıl meydana gelmiş, inşa olmuşsa onu ona göre görürüz. Hayır ya da şer diye anlarız. Eğer tasavvur, Allah'ın vahyiyle inşa olmamışsa, Allah'a göre şekillenmemiş, şekil almamışsa, bir şeyi anlamaya çalışıp tasvir ederken, tasavvur, tasvir eden demektir. Nasıl tasvir ediyor? Hayır midir, şer midir? Güzel midir, çirkin midir? Doğru midir, yanlış midir? Hak midir, batıl midir? Ebedi midir, fani midir? Eğer bu tasavvur, Allah'ın emrine göre, vahyine göre şekillenmişse hükmü Allah'a göre verir. Yok, vahyiyle şekillenmemiş, inşa olmamışsa etrafındakiler, anası, babası, okul, bilgisi, okuduğu kitaplar, anlayışı o tasavvuru inşa etmiştir. Ona göre anlar. Hayra şer der, şerre de hayır der güzele çirkin der, çirkine güzel der. Allah'a göre hüküm vermemiş ya, iki türlü hüküm vardır. Bir Allah'a göre, bir de öbürleri. Allah'a göre hüküm bir tanedir, öbürleri çok. Ne burada ayet-i kerimede? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Nur bir tanedir, ama karanlıklar çoktur. Dolayısıyla eğer, Tasavvur Allah'ın vahyiyle inşa olmamışsa ona nefis denmez. Nefis başka bir şey. Tasavvur bozuk demektir. Tasavvur, tasavvuru şeytan inşa etmiş, vehim inşa etmiş, zan inşa etmiş demektir. Onun için mutlaka tasavvurumuzu Allah'ın vahyiyle düzeltip inşa etmemiz lazım. Ki doğru hüküm versin, Allah'a göre hüküm versin. Yani her konuda Allah ne buyurmuş bu konuda demesi lazım. Allah'a göre bu nedir? Bu nasıldır? Mesela bir musibet, bir bela gelir, bir hastalık gelir. Eğer tasavvurumuzda tasavvurumuz Allah'ın vahyiyle inşa olmamışsa o bir felakettir. O kötü bir şeydir. O şerdir. Yok eğer Allah'ın vahiyle inşa olmuşsa evet böyle bir durumda Allah'ın vahiyle inşa olmuş akıl, o tasavvur ona neyi söyler? Allah rahmet etmeyi dilemiş. Allah seni temizlemeyi dilemiş. Sana ikram etmek için bunu, bu kasallığı vermiş. Der. Rabbine boyun büker, sabreder. Şifayı da Rabbinden ister. Bir beşer olarak. Evet, gücüm buna yetmez, bu kadarına yeter. Ya Rabbi şifa ver der. Şifayı da Rabbinden ister ama bununla beraber isyan etmez, itiraz etmez. Onu şer olarak da görmez. Gücümden fazla yük bana yükleme der ya Rabbi. Çekemeyeceğim yükü bana yükleme ya Rabbi der. Yani dayanamayacağım kadar bana kasalık verme der. Bu tasavvur Allah'ın vahyiyle inşa olmuş tasavvurdur. Öteki vehim ve zandır. İlim değildir. Vehim ilimden hiçbir şey değildir dedi Allah. Bilmiyor demek ki. O ilim değildir. O hiçbir şey bilmiyor. Rabbini bilmiyor. Rabbinin üzerindeki muradını anlamamış, bilmiyor. Muamelesini anlamamış. İmanıyla bakmıyor. Eğer tasavvur Allah'ın vahiyyle inşa olmadıysa, bu durumda Allah'ın vahiyyle bakmıyor, imanla bakmıyor. İmansız bakıyor. İmansız bakınca, Hayra şer diyebiliyor, şere de hayır diyebiliyor. Ama imanıyla, ferasetiyle bakınca o Allah'ın vahhiyle inşa olmuş aklıyla, tasavvuruyla bakınca doğru karar, doğru hüküm verir. Hayra, Allah'ın hayır dediğine hayır, şer dediğine şer, güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin der. İmtihan dediğine imtihan der. Bu felaket, musibet, bela değmez. imtihan der. Kazanma imkanı der. Rabimin rahmeti der. Hayırla, muhabbetiyle bana muamelesi der. Evet. Bu durumda hayri, hayır, şeride şer olarak anlayabilmek için tasavvurumuzun Allah'ın vahyiyle inşa olmuş olması gerekir. Bizim bunu inşa etmemiz gerekir. Evet. Nasıl? Her konuda Rabbim ne söylemiş? Rabbim nasıl seviyor? deyip baktığımızda evet, o tasavvurumuz öyle Allah'ın vahiy de inşa olmuş olur. Resulullah Efendimiz olsaydı nasıl yapardı, nasıl yapmıştı deyip baktığımızda öyle anlayıp öyle yaptığımızda evet tasavvurumuz Allah'ın vahiy inşa olur, Allah inşa eder. İşimizdeki Kur'an tecelli eder. Tasavvurumuza tecelli eder. Bu niyetimiz, bu bakışımız onun gönlümüzdeki, ruhumuzdaki Allah'ın vahyi tecelli eder. Tecelli edip onu inşa eder. Öyle bütünüyle Kur'an'ın bilgisine de sahip olması gerekmiyor. Anlamaya çalışırken o oradan tecelli ediyor. Bununla beraber onu Allah'ın vahyiyle karşı karşıya getirdiğinde aynı ile tutuyor. Emin olmuş oluyor. Gönlündekinin doğru olduğuna emin olmuş olur. Efendim İstanbul'dan Hanife Gül Toprak. Selamünaleyküm hocam. Abdes alınan su ile yüzümü yıkadım ve kurulamadım. Yüzümden su damlacıkları üzerime damladı veya yere damladığında günahım üzerimde kalıyor, kalıyormuş. Böyle bir duyum aldım. Doğruluğu ne derecede vardır? Hocam şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Din, öyle duyumla anlaşılır bir şey değildir. Eğer bu dinin bir kitabı, bir peygamberi varsa, bunun dışında aldığımız bütün duyumlar bid'at olmuş olur. Allah'ın vahyine, Resulünün hayatına, sünnetine uymayan her ne varsa bid'at olur. Hiç böyle bir şey olur mu? Yani kim üretir bu dini? Elbette ki bunun e, anası, akıl kocası iblistir. buna beraber şeytandır. Abdesti alırken o abdest suyunun üzerimize dökülmesi veya yere dökülmesi, işte günah silindi, silinmedi. Böyle bir şey olur mu yani? Günah öyle mi silinir? Hiç günah o suyla mı gider? Böyle bir şey olur mu? Bu durumda suyu bulamadığımızda teyemmüm yapıyoruz. Hangi yani damla bizi temizler orada. Toz bir damlıyor orada. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir şeydir. Bizi temizleyen gönlümüzdeki tövbemizdir, istiğfarımızdır, niyetimizdir. Abdest alırken temizlenmeye başladık mı? Elbette ki. Niye? Çünkü Allah'ın huzuruna çıkmaya, namaza durmaya karar veriyoruz. Huzuruna geliyorum ya Rabbi demeye başladığında zaten gönlün temizlenmeye başlamış. Bu durumda tövbe de ediyorsun. İstihbar da ediyorsun. Gönlünü Allah'ın huzuruna hazırlıyorsun. Ne buradaydı kerimede? Namaza kalkmadan önce, namaza durmadan önce Allah'ı zikret dedi. Namazdan önce Allah'ı zikret dedi. Gönlün mutmain olunca kalk namazı ikame et. Kalk namazını kıl. Bak önce gönlün mutmain olsun ondan sonra huzura gel diyor. Öyle paldır küldür gelme diyor. Abdest aynı zamanda hazırlıktır. Allah'ı zikrediyorsun. Evet huzura çıkmak için hazırlık yapıyorsun. Zahiri hazırlığı yapıyorsun. Bu zahiri hazırlık manevi hazırlık Allah'ı zikretmendir. Tesbih etmendir, tövbe etmendir, istiğfar etmendir. Şöyle şöyle yanlışlar yaptım tövbe ya Rabbi. Evet huzuruna gelmeye yüzüm olsun diye. Evet gönlünü hazırlıyorsun. Zikir bunun içinde Namazdan önce zikir. Rabbini zikret. Kalbin mutmain olunca. Nasıl mutmain olacak? Evet. Ben Rabbimin huzuruna çıkmaya hazır oldum, hazırlandım diyorsun. Demen gerekir bunu. Eğer tövbe etmedin, istiğfar o abdest alırken zahiri olarak temizlikle beraber manevi abdesti de gönül abdestini de alman gerekir. Evet. Abdest hem zahiri hem manevi abdest tevbe istiğfar, Allah'ı zikir o huzura, miraca çıkmaya hazırlık içindir. Bizi hazırlar. Eğer manevi abdestle zahiri abdest beraber olmazsa sadece abdesti taklit etmiş oluruz. Buna beraber yüzümüzden su döküldü temizlendik. Böyle bir şey yok. Suyun gönlünden dökülmesi gerekir. Gönlünden akması gerekir. Huzuruna geliyorum ya Rabbi, tövbe ediyorum ya Rabbi, istiğfar ediyorum ya Rabbi, beni mağfiret et ya Rabbi, beni huzuruna kabul et ya Rabbi. Huzuruna gelmeyi istiyorum, beni davet etmişsin, beni huzuruna kabul et. Evet, böyle olunca namaz miraç olur. Dolayısıyla böyle e, sadece zahiri abdesti aldık, su damladık, temizledik, böyle şeyler yanlış ve batıldır. Evet, zahiri abdestle beraber bir de manevi abdesti gönlümüze, kalbimize, maneviyatımıza aldırmamız lazım. Yani tövbeyle, istihbarla gönlümüzü, kalbimizi temizlememiz gerekir. Allah'ın huzuruna hazırlamamız gerekir. Eğer böyle yapmazsak namaza durduğumuzda bin bir türlü fikir, bin bir türlü düşünce geliyor. Hazır değildi ki ondan. Allah boşuna Allah'ı zikret kalbin mutmain olunca namaza kalk demedi. Allah bir şey söylüyorsa onun dışında bir şey olmaz. Yaparsan yanlış olur. Yaparsan yapmaya kalkışırsan böyle de olsa olur dersen hiçbir şey kazanamazsın. Çünkü sen önce Rabbini dinlemedin. Evet. Bize düşen zahiri abdestle beraber bir de manevi abdesti alıp Rabbimizin huzuruna miraca öyle çıkmaktır. Evet. Abdest huzura hazırlıktır. Yoksa böyle su akti, temizlendi, böyle bir şey yok. Böyle şeyler, batıl şeylerdir. Kendi kendini kandırmaktır yani. Evet. Efendim Hatay'dan Beyza Nur, Selamünaleyküm Hocam, bir yani. hadis-i şerif okudum. Perkutakan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran, kaş alan ve aldıran, lanetlenmiştir buyuruyordu. Böyle bir hadis-i şerif var mıdır? Ben bunu görünce hadis-i şerif zannettiğim için sosyal medya üzerinden paylaşmıştım. Bunun günahı var mıdır? Teşekkür ederim hocam. Dualarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir hadis yoktur. buna beraber ne diyor? Peruk takan. Birinin saçı varsa zaten peruk takmaz. Değil mi öyle? Saçı yoktur. Peruk takmıştır. E müsaade et. Niye o kadar lanetliyorsun onu? Lanetlemek ne demektir? Yani lanetin ne olduğunu eğer biri biliyorsa bunu söyleyemez. Peruk takmış, alan lanetine uğradı. Lanete uğram yani iblis lanetlendi. Allah'ın lanetine uğramak demek, Allah'ın rahmetinden mahrum olmak demektir. İblis gibi olmak demektir. Yani bir perukla adamın saçı yok, zavallı kedine bir saçı almış, takmış oraya adam lanetlensin. Yani sizin iman ettiğiniz ilah bu müdür? Bu böyle yapan nasıl ilah olur? Böyle karar verip bu şekilde hüküm verip bu şekilde ceza veren nasıl ilah olur? Evet. Kim bunu söylemişse kendi putunu söylüyor. Peruk takmamış. Neydi diğeri? Döme yapmak diye ölüm. İnsaf etmek lazım. Biraz vicdanlı olmak lazım. Yani biraz Rabbimizi anlamaya çalışalım bizi kendisine abdolsun diye yaratmış. Sen şunu yaptın, lanetlendin. Peki biri zina işlerse lanetleniyor mu? Hayır. Yani bu zinadan daha mı kötü bir şeydi? Evet, dedim ya, laneti anlamamış. Başka bir günah işlerse lanetleniyor mu? Hayır. Yani böyle hadis üretenleri Allah lanetlemiştir. Allah adına konuşuyor. Öteki bilmeden kendine dövme yapmış. Lanetlensin. Böyle bir şey olur mu yani? Kaş aldıran. Öyle mi söyledim? Kaş aldıran. yeni kaşın biraz düzgün olsun, üstün başın düzgün olsun demiş. Biraz daha güzel olayım demiş. Niye lanetlensin yani? Evet. İnsan Rabbine karşı ciddi ve samimi olmalıdır. Bir kul eker, daha güzel olsun diye bir şey yapmışsa ona bundan dolayı lanetlendin demek doğru değildir. Dövme yapan kendine zarar vermiştir. Daha doğrusu kendini rezil etmiştir. Ama onu yaparken bilmiyordur. Öğrenince pişman oluyor, iş işle geçmiştir. Kaşla ilgili herhangi bir sorun olmaz. O da zaten düzgün olsun, güzel olsun diye yapmıştır onu perukla ilgili hiç sorun olmaz. Değil mi öyle? Evet, böyle şeyler. Böyle şeylerle meşgul olmak, bunu din zannetmek, iman zannetmek, Müslümanlık zannetmek, ibadet zannetmek yanlış bir şeydir yani. Böyle şeylerle evet, meşgul olmak doğru değil. Hep söylüyoruz. Allah bizden abdiyet, aşıklık istiyor. Aşıklık. Allah bizden canımızı istiyor. Böyle şeylerle, böyle, hılıkla, kıyafetle, kaşla, gözle, ile saçla böyle uğraşmak, evet böyle kılla, tüyle uğraşmak doğru değil, yanlış şeyler bunlar. Evet. Benim böyle bir soru. şey yoktur. Buna böyle bir de e, paylaşmış kardeşimiz kesinlikle tam tersini paylaşması gerekir. Sözümü geri aldım demesi gerekir. Özür diliyorum demesi gerekir. Çünkü onu dinleyenler öyle zannetti bu sefer. Diyelim ki biri peruk takıyordu, takıyor veya kaşını aldırmış, almaya devam ediyor veya dövme yapmış. Dedi ki, Allah onu lanetlemiş. Ne olur? Sıkıntıya gark olur. Eğer bu müminse, sıkıntıya gark olur. Eğer bu müminse, şeytanın kucağına düştü demektir bu. Onu şeytanın kucağına iteredir. Allah'ın lanetine uğramışım. Var mı bundan ötesi? Ölsün daha iyidir. İntihar etsin. Ona öyle söylemiş oldum. Böyle bir şey düşünmemez Evet, özür dilemesi gerekir. Af dilemesi gerekir. Söylediğinin yanlış olduğunu söylemesi gerekir. Tabi önce tevbe, istiğfar edip Allah'tan bu Resulünden özür dileyip sonra hangi nerede paylaşmışsa onu tam tersini paylaşıp sözünü geri alması gerekir, özür dilemesi gerekir. Evet. Benzer bir soru da var efendim. Evet. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Erdoğan, Sayın Hocam selamünaleyküm aleyküm, nasılsınız? İyi olmanızı temenni ederiz. Programınızı dinlerken beyanlarda kaş yüz tüyleriyle ilgili olarak özdeki hususun Allah'a kulluk olduğunu anlatmanız, malumlarınız. Ancak bu soruyu önemli bularak tekraren toplumsal hayata maalesef gitgide artan husus olan Bayanların erkek kuvafere gitmesi, açık seçik olması ve kaşını incetmesi hususu fıtratına aykırı, kendi aleyhine ve toplum düzeninin aleyhine davranması olsa gerek, hadislerde de hadislerde de buyrulduğu üzere fıtratından uzaklaşan ne hizmet ettiğini bilmeyen kişilerin Allah rahmetinden bu şekilde uzaklaşmış olacağı bahisle. Toplumda bu şekilde davranan ve kaşlarını incelten bu bayanlara nasihatınız ne olmalıdır? Hocamıza evet. hürmetlerimi bildirir. Allah'ın lütfü olsun inşallah. Allah razı olsun. İşi birbirine karıştırmak doğru değildir. Kadınların erkek kuaföre gitmesi asla doğru değil, kesinlikle yanlıştır. Bu başka bir şey. Ama kaşını inceltmesi fıtratla ilgili bir şey değildir. Fıtrat. Allah insanı kendi fıtratında yarattı buyurdu. Evet, kendi fıtratında Kendi fıtratında Demesi ne demektir? Allah ruhundan nef etti İnsanın fıtratı insanın ruhudur Kaşı gözü değildir İnsanın ruhu Yani kul Allah'ın isimlerini Üzerinde taşıyor Onun fıtratının dışarı Tecelli etmesi gerekir Kaşla alakalı bir şey değildir Kaşı inceltmiş veya Kalın bırakmış Bununla uğraşmak doğru değil bu yanlış bir şeydir Evet, erkek kuafreye gitmek başka bir şeydi. Evet. Allah'ın kabul etmediği, müminin de kabul etmediği ve edemeyeceği şeylerdir bunlar. O ayrı şey. Evet Elbette ki bayan kuafreye gidebilir. Ee, bununla uğraşmak doğru değil. Fıtrat başka bir şeydir. Fıtrat Allah'ın insana nef ruhudur. Onu korumak gerekir. Onu bozmamak gerekir. Onda saf Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi gerekir. Yoksa gözümü, kulağımı değiştirmedim. Ben fıtrata uydum. Fıtratı bozmadım demek başka bir şeydir. Allah'ın isminin tecelli etmediği her anda fıtratı bozuyoruz demektir. Bir de yani güzel olsun diye yaptığın şey ayrı şeydir. Orada fıtratı bozmuyorsun. Kadının sakalı yoktur. Sakalı gelmiş ne yapsın? Alması gerekmiyor mu? Alınca fıtrata uygun olmuş olur. Ama erkek sakalını alırsa o zaman o fıtratı bozmuş olur. O onu yapamaz. Ama fazla tüy varsa, fazlalık varsa, tüyün olmaması, gereken yerde tüy varsa onu da aldırması gerekir. O temizliktir, o temiz olmaktır. O fıtrata uygun hareket etmektir. Evet. Herkes bunu bildir ve anlar. Ama söyledim, ne buyurdu? Allah sizin suretinize, siretinize bakmaz. Sizin gönlünüze bakar. Niyetinize bakar. Amelden önce niyetler Allah'a uğraşır. Neyi hangi niyetle yapıyoruz? Ona bakmamız gerekir. Evet. Müsaadenizle mi? Yarabilebilir miyiz? Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.